Elhamdülillah ve salatu ve selam ala rasulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmain emma ba'd ibadetlerin diğer bazı kısımları ise kardeşler <gülüyor> korku ibadeti korku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 bir şeyi korkmanda e, bu şeyden korkmanda e, bir beis olmaz. Ateşten korkman bazı hayvanlardan korkman bütün bunlar tabii korku ve caiz olan korku.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 sebeplere kalbi sebeplerle bağlanması da caiz değil ne yapacaksın sebepleri yapacaksın sonra kalbini Allah'a Allah'a itimat ettireceksin bundan dolayı İbni Kayyem Rahimullah Teala tevekkül hakkında diyor ki ittirabun bila sukun ve sukunun bila ettirab tevekkül şudur baba, baba. sakin olmadan hareketli olmak ve hareketli olarak e, ve ve e, sakin olarak hareketli olmamak neyi kastediyor İbnü Kayim diyor ki İttirabun bile sukun sukun sakin olmamak dinlenmeden hareketli olmak ve sukunun bile ittirab sakin olarak hareketli olmamak tam tersi. Şunu kastediyor İbn-i Kayyum. Rahimullahu ta'lım. İttirabın bile sükun. Yani hareketli olmak bir şeyin olması için sebeplere başvurmak. Sebeplere başvurmak. Ve sükun sa yani e sakin olmak. Yani o sebeplere başvurduk başvurduktan sonra da kalbin sakin olması. Sebeplere başvurdum artık kalbim Sakin Allah'a itimat ettim. Tevek, e, sebeplere itimat etmedim. İşte bu tevekküldür diyor İbni Kayyim Rahimullah Teala. Bu tevekküle Allah'tan başkasına yapıldığı zaman kişi şirke girmiş olur. Ne gibi? İnsanların, bazı insanların ölülere veya gaybdaki insanlara veya yanında ancak gücü yetmeyen yetmeyecek bir e, gücü yetmeyen bir şeye tevekkül edilmesi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 Sırattan geçirecek, cehennemden koruyacak. Bütün kalbin şeyhinle, şeyhine bağlanmış. Bütün kalbini şeyhine itimat etmişin. Bütün bunlar şıktır. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dahi itimat etmek doğru değildir. Caiz değildir. Peygamber beni kurtaracak, şefaat edecek. Peygamberi işte bütün peygamberler bana şefaat edecek. İşte peygamber kıyamette beni cehennemden kurtaracak. Bütün bunlar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 Allah'a has olan bir sevgi de şöyle olur. Kemalül inkiyadi ve zül. Zilleti ve yüzde yüz kamil boyun eğmeyi boyun eğerek sevmek Allah'a has olan bir sevgidir. Zilleti yani zelil olarak alçak olarak bir sevme. ikinci şart ise kamil olarak boyunu eğmen.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 sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in yukarıda Tayyip sorular varsa yukarıdan veya buradan Sabır abi sorular Hı. senden başlayalım sen Hı. o kadar Hı. soru <gülüyor> meraklısın Şimdi şeyler... aklına mı gelme diyor sayına aklıma, aklıma geliyor da bazen cevap veriyorsun ama diğer yönden de çelişkili oluyor bana göre ne gibi ya mesela diyelim, şimdi sen de liderlerle ilgili söyledin de evet. e, onlarda tazimde bulunuyorlar, yani büyük görüyorlar, çok evet. şey görüyorlar. E, mesela bazı liderler, liderler de var, insanlar tabi oluyor, lider fasıktır, günah işliyor, zalimdir, biliyor evet. musun? Ya belli. Mesela bazı liderler belli yani dünyada Bunlar devlet fasık. reisleri diyorsun. Devlet reisler, Tamam. İslami tanımıyor, İslam'ı uygulamıyor biliyor musun? Evet. Ama e, diyelim açıkta da demiyor ben kafirim hayat. Yani, İslami e, şey yapmıyor. E, bir tarafta da sen diyorsun bunlara itaat edelim. Ya yani, bu biraz challenge bana geliyor bilmiyorum. Şimdi bunlara He. biz hiçbir zaman devlet reislerine masiyette, günahta itaat edilmesinin caiz olduğunu de, demiyoruz. Devlet reisi sana şu günaha yap bu haramı yap, başını aç, okula git. Şunu yap, bunu yap derse buna bu devlet reisine kesinlikle bu konuda itaat edilmez. Ha, itaat edersen ve bunun da caiz olduğuna inanırsan işte burada o devlet reisini Allah Allah ile birlikte sevmiş olursun ve şirke girmiş olursun. Bu manada aynı şekilde e, devlet reisi Allah'ın kanunuyla yönetmiyorsa fakat Diyorsa ki ben ben e, haksız olduğumu biliyorum, günahkar olduğumu biliyorum. E, bu adam günahkardır. Bu adamı dinden çıkarmayız. Ancak bu insan diyorsa ki bu zamanda Allah'ın kanunları olmaz. Bu zamanda şu olmaz, bu olmaz. Sen de bunu müdafaa ediyorsan, bunu tasdikliyorsan. Evet bu zamanda o ne derse doğru. Bu zamanda Allah'ın kanunu olmaz. Allah Beşeri kanunları daha iyi. İşte Allah'ın kanunları o zamanda bu zamanda olmaz dersen ha burada o devlet reisini Allah ile bir tutmuş olursun ve şirke girmiş olursun. Bu manada. Öyle de mesela bir şimdi e, misal mübareğin e, ben Allah'ı inkar etmiyorum. Bütün kanunları kabul ediyorum ama uygulamıyorum. Buna hiç birine şahit oldunuz mu? Ne adım öyleyse. Misal yani. Ya öyle hemen diğer tarafı kolaylığına gidiyorsun. Bir de öte tarafa gireyim. Nasıl yani getirdin? Mübareğe getirdin yine ya, yani. yani. Bugün o var ortada. <gülüyor> yarın, <başlası> da, <gülüyor> yarın başkası olur. Yarın başkası olur. <gülüyor> Sabri Hanım sen dediğine göre Tayyip'e götürdü. Ben anlamam. Şahıslar önemli değil. Allah'ın hükmü neyse o. Tayyip, tayyip o, o çerçevedeyse o da gider yani. Tayyip, tayyip Erbakan'a ne diyorsun? Erbakan da aynı. O da eğer o çerçevedeyse o da aynıdır benim için. Benim için Allah'ın hükmü geçerli. Hiç biri önde, bir adım önde değil. Tamam. Ta, tamam kim de, dersi? Ki. Tamam ama. Heh. İlim Peki elinden siz hiç, işittiniz mi mübareğin de, dedi Allah'ın şeriatı hepsi haktır. İnanıyorum. Ama uygulamıyorum. Hiç kimse işitmemiş. Yani ben en azda ben bilmiyorum. Yani ihtimal var yani. O öyle de inanabilir, öyle de inanmayabilir, değil mi? Heh. İhtimal Heh. Var. İkisi de ha, var. İhtimaldan dolayı adamın din adamı dinden çıkarmayız. Çünkü kesin X, olan X, bir X şey, var. tamam, işte ihtimalden dolayı adam edinden çıkarmayız. Bak, kesin olan bir şey şüpeden dolayı giderilmez. Bak bu taraf güçlü, bu taraf e, çünkü bu tarafta uygulama yok. En azından adam ortada delil var, adam uygulamıyor. Ya bu bu İslami tarafta bizde delil daha çok. Yok. O ondan inandığına. Yo Allah bilir çünkü uyguladığı da çok. Çünkü Mesela, Mısır'da bütün kanunlar e, beşeri kanun değil yani şer'i kanunlar da çok özellikle var, var. E, muamelat, evlenme talak, miras bu gibi kanunlar Mısır'da misal e, şer'i kanunlar şer'i olmayan kanunlar da var dolayısıyla adam ihtimal var belki de şuna inanıyordur Allah'ın kanunları bu zamanda olmaz belki de diyordur ki ben hatalıyım Allah'ın kanunları her zaman olur falan ihtimaldan dolayı da adamı Şüpeden dolayı adamı kesin olan dininden Nasıl çıkarmayız. Saddam'da öyle bir şey var mı? Zahirine bakmaz diyorsun, Zahir. Zahir. Zahir bir şey karışır. Zahirine. Hayır. işlemiyor. Kadafi 40.000 nüshalı kitabı Kur'an'dan daha iyi diyor. Evet. Geçen gün televizyonda o yeşil kitabı okuduza Kadafi. Zaten... Kadafi bildiğim kadarıyla Leyl-i Mahl tekser etti. Bilmiyorum yani öyle Hı. biliyorum ben. Kadafi Allah'ın oğlu ailesi diyor. Onu bilmiyorlar arada. Biz şu bugünkü şeyi görlerini görürüz. Onu bilmiyor şey. Soru, evet. Soru. bak sütu. Soru. Şifa takip. Gider konu buraya. Ekle bir de şey ee, onlara şifa. E, ucak mı Şirk koşmayan şirk koşmayan herkes Allah'ın meşiyeti altında, isteği altında. Allah isterse onları affeder. Şefaat ettirerek veya direkt affeder, isterse affetmez. Dolayısıyla biz bazı insanlara bir daha dediğimiz zaman, o insan şirk koşmuyorsa diyemeyiz o adam cehennemdedir. Allah'ın meşiyeti isteği altında. Bu niyet gerekmeden yapan ameller, ne gibi? Niyet gerekmiyor. İyilik yapmak, fakire işte doyurmak, iyilik yapmak. niyet Bir de niyet gereken ameller var. Namaz kılmak, oruç tutmak gibi bunlar niyetsiz olmaz. Bir de niyetsiz ameller var değil mi? Zaten ha, bu niyetsiz amellere kafir e, faydalanır mı? O baptan dedim ben. Bu niyetsiz amellerde. ...sen Göster, gösteriş yapınca riyaya girmiyor mu? Gösteriş için bunu yapıyorsan riyaya girer, evet. Ama o da bir niyet oluyor o zaman. Ama Allah rızası için yapıyorsan o da bir niyet oluyor. Sevap istiyorsan o da bir niyet oluyor. Nasıl yani? yani sen şimdi niyetsiz, niyetsizlik olabilirsin diyorsun. Niyete, yani, yani, yani şöyle, niyete gerek yok illa işte ben bunu e, yaparken işte e, ezan gibi mesela ezan gibi başta diyor musun niyet ettim Allah rızası için çünkü ezan sadece ibadet veya insanlara e, bir kötü bir şeyi yoldan izal ettiğin zaman yani izal etsen niyetin Allah rızası için yani niyetin şöyle olsa insanlara zarar ver vermesin diye olsa ona bile ecir alırsın ille ben buna Allah için yapıyorum falan demene gerek yok insanlar zarar vermesin diye yaptığın zaman dahi ecir alırsın aynı şekilde bu şeyi kafir de yapabilir o yerdeki şeyi alıyor insanlara zarar vermesin diye ama kafire ecir yok onun, onun mükafatı da Allah-u Teala dünyada verir ona niyetsiz yapabiliyorsun. Ama niyetini yaparsan her ceza ne Allah için yaparsan tabii daha daha büyük ecir. Yani Allah ben bunu Allah için yapıyorum. Çünkü hadiste geçiyor. Daha çok ecir alırsın. Şirk olan korku bunda şimdi birisi derse cinlerden korkuyorum Üç afilerden falan. Kapsıyor mu bunu yoksa kapsamıyor mu? Şimdi cinlerden korkmak şöyle cinler yanında yanındadır insanın yanındadır ondan dolayı bana zarar verebilir bu kapsamıyor ancak şöyle inanırsa cin herhangi bir yerde işte cin dediğim zaman cinin olağanüstü bir gücü var istediği zaman sana istediği bir şey yapabilir ee, nerede olursa olsun ismini nerede anarsan oraya gelir veliki Amerika'da olsa dahi bu şirktir çünkü Allah'ın sıfatını ona vermiş olursun. Hı. Şöyle inanırsan yanımızda falan ondan dolayı bana zarar verebilir. O zaman o şirke girmiş olmaz. Tabi korku olur? Tabi korku olmuş olur. Hı. Veya kahinlerden de korkmak sihirbazlardan korkmak da böyle. Sihirbaz sana istediği zaman istediği şey yapabilir. Seni duyabilir, işitebilir. Bütün bunlar şirk olan korku. Tayyip hayyakum allah.